Yeter ki iste Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler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 Ee, yine burada stüdyoda iki çiçek bir böcek şeklinde konuklarımız Ben de bir çiçek ve bir böcek olarak bizler de buradayız Ben Alper Dalkılıç Ben Geliyan Apolikova Konuklarımızı size tanıtalım Umutcan Civan Evet. İTÜ'de gemi makine ve işletme mühendisliği okuyoruz ee, Ve e, bugünkü spor dalımız tanıdacağımız dal kuytich. Doğru mu söyledin? Doğrudur Quidditch. Evet. Peki diğer e, sporcumuz Irmak Ural Sosyoloji öğrencisi Aynen öyle Hoş geldin Armak. Hoş bulduk. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. E, takımda hangi pozisyonda olduğunu, ne oynadığını. Ben biraz çalıştım aslında dersimi ama bu sefer programda bakalım neler anlatacaklar, neler olacak. Ve diğer e, sporcumuz da, konuğumuz da Ecem Bedriye Satıcı. 27 yaşında. Evet. E, işletme yönetimi mezunu, Kültür Üniversitesi mezunu ve aynı zamanda oyuncu. E, bu takımda oynuyor. E, Elena ne söylemek istersin konuklarımıza?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 ...böyle bir şeyi de... ...öğrencinin karşılaması zor olabiliyor Tabii ki... ...bazı Peki aşamalarda. Peki müsabakalar nerede oluyor? E, yurt lig, dışında? Lig müsabakaları mı yoksa yurt, yurt dışında? Yurt dışına gideceğiniz müsabakalar mesela. O her sene değişiyor genelde. Hı hı. E, mesela... ...önümüzdeki Avrupa Kuyuluş Kupası... ...yani buna biraz... ...şampiyonlar ligi falan gibi de diyebiliriz. Futbol hı hı. için düşünmek gerekiyor o açıdan... ...yardımcı olması için. O mesela Belçika'da olacak bu sene...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 Genel olarak bütün cinsiyetlere ortak yaklaşan bir kural. 4 artı 3. 4 artı 2. 17. dakikadan sonra da bir kişi daha ekleniyor. evet. 17. dakikadan sonra <gülüyor> bir kişi daha. Onları, kurallarda tekrar değineceğiz. Peki yani. <gülüyor> oyunlar ne kadar sürüyor? Var mı süre? Böyle ee, takım oyunlarda gibi. Tamamen bir bitiş süresi yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi 17. dakikada e, snitch koşucusu dediğimiz tarafsız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 Başarılarını bu sene izleyemiyoruz. <gülüyor> giriş. Evet evet. Yeni yıla güzel giriş. Y yeni yıla güzel giriş. Evet. Teknik direktör edasında bir evet. soru geldi. Evet güzel soru. Evet abi dinliyoruz devamını. Ya şöyle arkadaşlardan şunu söyleyebilirim İyi arkadaşlar şu an benden daha çok devam ediyorlar antrenmanlara. O yüzden geçen sene den ayrı olarak farklı olarak takımda çok fazla insan eksildi.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 Öylesine soruyorum çünkü sporcu tarafından bakacak olursak bu benimki tabii ki ben şaka yapıyorum. Hı hı. Muhteşem bir başarı. Tabii ki siz dördüncülüğü elde ettikten sonra bu sefer beklentiler daha da üst düzeyde neler olabilir diye. Kadri abi de o anlamda tabii. ekibi ve herkesi motive etme amaçlı böyle hı hı. bir hı hı. şey soruyor hı hı. zaten. Hı hı. Aslında hiçbir sporda aynı dalgada gitmiyorsun. Yani çünkü bir yükseliyorsun, bir hı. aşağılıyorsun. Bu çok Aynen normal öyle. bir şey. Çok çok yani soruyor. Ondan dolayı Kadri abi buradan selamlar tekrar ve <gülüyor> yani bazı daha, bazı daha bazı daha illere gitmek lazım. Bir adım geri atmak e, gerekir. Biz de bir parça dinleyelim o dinleyelim. zaman. Evet, Kim parça? parça ne olsun? Kadri abi hatta mısın? <gülüyor> Çıktın mı? Hattayım Alpercim. <gülüyor> Hattı mı? Çıktı <Çıkmaz>. mı? <gülüyor> abi <ç> teşekkür <gülüyor> ederim soru için harika. Görüşürüz o vakit. Ben, ben, ben, Bile spor mi? için zamanını ayırmalı Yaşam tarzı haline getirmeli diyorum Elena'ya da selamlar sevgiler <gülüyor> Abi zaten. teşekkür ederiz Çok, Çok sevgiler herkese <gülüyor> Öpüyoruz sağolun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 Evet, umarız. Ki karşısında. Karşısında umarız ki çalışmaların karşılığı gelecek. Kesinlikle öyle olacak. Ee, peki en yakın müsabaka ne zaman? En yakın müsab müsabakamız... E, ...2009... ...2018-2019... E, ...Koyduç Ligi başlıyor aslında. Türkiye uh -huh. Koyduç Ligi başladı bile. E, bizimki de... E, ...bir hafta sonra 12 Ocak'ta... E, ...Boğaziçi'nin Renegades... takımıyla olacak...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 Aslında bayağı kalabalık bir hakem kadrosu. Herkesi evet. bir takım gibi bizimle beraber maçta ter döküyor. Peki toplar? Üç ayrı top mu var veya nasıl toplar var? Üç ayrı top var evet. Bir tane bir ilk top bahsetmem gerisi. Kuafol deniyor bu topa. Türkçe bir ismi yok. Kuafol denilen top sayı topu. Hı hı. Yani bu topu karşı çemberlerin herhangi birinden geçirdiğinizde takımınıza 10 puan sağlamış oluyorsunuz. Hı hı. İkinci toplar. Bludger denilen vurucuların kullandığı toplar. Bunlara sadece vurucu pozisyonunda oynayan oyuncular kullanabiliyor bu topları. Bu toplardan birisi size isabet ettiği takdirde süpürgeden düşmüş sayılıyorsunuz. Oyun dışasınız. Oyun içine girmek için kendi kalenize yani kale dediğime bakmayın hoopunuza. Kale gibi düşünebiliriz ama bunu futboldaki. Hı hı. Kendi hoopunuza geri dönüp çemberinize dokunup.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 Evet, yani çok önemli ve maçı bitiren top Daha önceden de sormuştunuz zaten Nasıl bitiyor maç diye Hı -hı. Maçı bitiren top ve en önemli top Aslında anladığım kadarıyla baya çok kural var Ve izlemek e, çok keyifli Ondan dolayı tekrar söyleyelim e, Hem internetten tabii ki araştırabilirsiniz, hem de antrenmanlara gidebilirsiniz izlemek için Ve bu spora katılabilirsiniz Tekrar söyleyelim ne zaman antrenmanlar oluyor e, Nerede izleyebilirlerse Cumartesileri 2-4 arası İTÜ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 Onun dışında derneğin kendi sayfası var. Genel olarak bütün turnuvalardan, Türkiye içinde yapılan bütün özel turnuvalardan tutun. Türkiye Ligi, puan durumları, Türkiye Kuyliç Kupası'nın maçları, aynı zamanda YouTube kanallarından çok rahat ulaşabilirler. Peki dinleyiciler arasında...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 Bu sporda kadınlar erkekler mi daha avantajlı acaba? Var mı böyle bir şey? Yani çünkü bazı sporlar hmm. daha çok güç, daha sporlar bazı çok konsantrasyon, daha böyle mental hazırlığı ya gerektiriyor. Sabır. sabır sizce e, erkekler mi kadınlar mı daha avantajlı? Ben başlayayım Sağ sonra başladım. sana edeyim. Bu aslında çok tartışmalı bir konu. Creed işte. Yani süre gelen tartışmalı bir konu. Hiçbir zaman ucu net bir şekilde bir şeye bağlanamıyor. E, zaten Topluluk olarak yani dünya çapında bu topluluk içerisinde bir sürü farklı kişi barındığı için her açıdan Umut Can da bahsettiği gibi kendine tanımladığın cinsiyet olayı zaten bu konuya da değiniyor bir şekilde o yüzden tam olarak avantaj hangi tarafta diyemeyiz ya yani tabii ki yani fiziksel olarak temel olarak erkeklerin sporda daha güçlü olma ihtimali var.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 ...ben bunu nasıl indireceğim diye sorular geliyor zaten hep antrenmanda da. Yani Orada fiziksel... boyun kaç? Benim bir 57, 58 olması lazım. Hı hı. Bana doğru ben mesela hiçbir zaman hani korkmadım fiziksel temastan... ...küydüç oynarken. Hı hı. Aksine hoşuma gider yani. Çünkü e, tüm cinsiyetler eşit bir şekilde sahada mücadelesini veriyor. Herkes eşit haka sahip ve bir şekilde mücadele içindesin. Yani. evet.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 Boyun hem avantajı hem de dezavantajı var bu sporda Hı -hı. Peki Hı -hı. sana böyle bir soru Sen e, takım ya işte, e, Sahada yarışırken Hı -hı. Senin karşında bir kadın varsa Biraz hassasiyet gösteriyor musun Yoksa yani ya, İtmeyeyim Yapmayayım çok güç uygun Yoksa cinsiyet dersen, ikinci planda mı bir oyuncu olarak Yarışırken sen onu oyuncu olarak görüyorsun ee, Kesinlikle ve kesinlikle Bu soruya tek cevabım var Kesinlikle bir oyuncu olarak görüyorum Karşımdakini <gülüyor> E, çünkü ben bundan ilk başladığım zamanlarda oyunun felsefesini anlama konusunda biraz sıkıntılar yaşamıştım. E, karşımda e, bunu şu an yanlış anlamayın. E, Tabii cintelmen olduğunuz zaman bu sefer baktın ki e, kaybetmeye yakın evet, şeyler oluyor belki. De. Yani e, doğru mu söylediniz? Doğru söylediniz çünkü ben yavaş hani şey yapmayayım derken karşımdaki kadın oyuncular bizzat hani herhangi bir oyuncu için söylüyorum beni bir anda yerde vurup.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 Ve yani o e, malzemeleri de sizin taşımanız lazım sonuçta onları taşımak için de ekstra bagajlar ve e, yani, o da bir ki, yani Evet onları da taşıması da var. Yani bununla ilgili daha önceden e, bir e, şey yaptığımızda e, sponsorluk olarak aramaya başladığımızda bir uçak havayolu şirketi bize biletler konusunda gidiş geliş yardımcı olmuştu ama Hı -hı. bunun dışında bir an kendi takımı olarak söylüyorum daha ileriye gidemedik.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 kısım destek bulabileceksiniz. Çok teşekkürler onlara. İnanıyoruz yani bu, bu çabalar Türkiye'de bu vermedi. işler zor evet her spor için yani genelde futbol ve hı. bazı hı. takım hı. sporlar dışında hakikaten ayrı işlerimizde aynı sorunları yaşıyoruz. Hı hı. Umuyoruz ki yeter ki işte ve <gülüyor> olacak ama çok gençsiniz daha böyle para para <gülüyor> gençsiniz ve önünüz açık. En güzel dileklerimiz sizinle. Çok teşekkürler. Peki bu sporda sizi ne çekiyor? Yani neden bu spora geçiş yaptın? Çünkü Irmak sen yoga ile ilgileniyorsun. Ecem sen de farklı sporlar branşla ilgileniyorsun. Bu Hı. sporun özelliği neden neden bu spora seçilmesi? Neden kuduş? Sizin için en özel olan da Benim için eşitliği savunması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 güç anlamında ama mesafeler uzadıkça ve farklı sadece kas değil farklı gruplar devreye girince işte hı hı. mental hazırlığı sonra zini kadınlar e, uzun mesafelerde erkekler e, geçebiliyor hı hı. rahat nadiren rahat, de olsa nadiren ama böyle. yine de ama dediğim gibi çünkü sporcu erkek genelde, sporcu kadından e, genetik olarak daha avantajlı.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 Tabii rakip derken sonuçta Ya rakiplik derken zaten sporda rekabette rekabet ama... Bir... Evet o her zaman var her zaman ister istemez var. ama o da adrenalin o zaten oyunun bir parçasıdır. Ya Kuidic e, özelinde e, bu rakiplik konusunda bir şeye de değinmek istiyorum izninizle. Evet. De. E, herkes oyun başladığından beri e, söylediğim gibi... E, herkes bu konuda kendinden verdiği için Kuidic oynarken ve Kuidic yayılırken...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 Herkes elinden gelen en iyisini, en iyisini çalışıyor yapmaya ve çalışıyor ve belli kurallar çerçevesi Tabii bunu gerçekleştiriyor. Evet, evet. Değil mi? Hı hı. evet ve bakıyoruz sürede daralıyor. Aslında biz bizim son şarkımızı dinleyerek e, e, sohbetimizi devam etsek. Gayet güzel olur. David Götasiyel'e biz de e, sohbetimizi devam edelim. Peki yoganın bu spora faydası nedir?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 ve hani sen o maçı o oy, maçta oynarken ne kadar çok dayanabilirsen aslında hı hı. o kadar iyi oluyor. Çünkü hani 30 dakika boyunca ya da 30 dakika değil mi? 10 dakika boyunca hiç durmadan koştuğun olabiliyor. Ve çim sağdasınız doğru mu? Evet çim sağ Hem çim sahadayız hem de insanların gözünde çim sağda futbol aklına geldiği için şöyle bir farklılık yapayım. Aslında koşu stili olarak basketbola çok daha benzeyen bir oyun stili. Hı hı. Çünkü o maç içinde yavaş yürümeye şansınız kesinlikle yok. İki tarafta çemberler var. Sürekli gidip gelme. Hı hı. Yani bunu daha önceden baban söyledi. Hayvani güç. Animal power denilen. Beteket. tek hı hı. Aynı bir, zamanda. Bir elde hı hı. sopayla tutuyorsun çünkü. Evet. O el iptal gibi düşünün. Evet. Ve bir elde değil Pat, mi? Evet. Patlayıcı gücü çok önemli olan bir spor. Hı hı. Ee, o yüzden yani insanlara da şöyle bir e, şey vereyim dedim. Hı hı. Yani patlayıcı gücün çok önemli olduğu, olduğu bir spor olduğu için Patlayıcı günün aslında en önemli olduğu yan da bizim sporda. E, broom diye bir kısım var. Maçoyla başlıyor. Her, her kişi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 O oluyor topları yani başlangıçta yani, İnanılmaz sevgili dinleyicilerimiz yani, e, bu, Ben de ilk tanımda gideceğim şimdi <gülüyor> bu, bu, bu, bu, bu, bu, süre, bu süre bize yetmedi ama bu takım <gülüyor> Cumartesi günleri e, Saat kaç dedik 14 mü?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 Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Müzik Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Davkılıç.